Kabul kapısı, Allah'ın kabul kapısı. Böyle her çıkan dua, o kabul edilmez. Kabul edilebilen dualar. Kabul, bu da nedir? Kabul için yapılan dualar, sadece ben değil. Ben yaparsam, beni hepinizi kastediyorum, sadece ben, benim için dua edersen, sen, sen için dua edersen, bu dualar pek alan kapına gitmiyor. Bazı halde can, canın çok yanar falan. Ama şöyle de normal olarak da yapmanı bana ver. Bunlar kabul görmek ancak yaratmıyor. Bana verdi, ona da ver. Bakıyor yani kamu'ya ait toplam olan dualar o, o kadar güzel. Derya kabul ve icabet masur olur. Benzemeler bu Kur'an-ı Kerim'in istifade edeceğiz, yazıldığı şeyler. Güzel ke ke ke ke ke kelimeler, tevhid ve şehadet kelimeleridir. Allah'ın bilmemesi, la ilahe illallah. Bu bir tevhid kelimesi, Allah birdir. Bu bir, buna güzel kelime diyorum. Ben yani. de şehadet şahitliğine ila ila Muhammed'in sübha beş edeyler ila ila Allah'a şahit kelimesi bu ne güzel kelimeler ne şuradaki o il e, işaret kitabına göre bazıları göre, suphanallah ve hamdülillah ve la illallah vallahu ekber bu da güzel bir şey kelime ne ne bu da Allah'tan başka bir e, mağbut yoktur. Yani, La ilahe illallah ve Allah'a Allah en büyüktür. En büyük Allah'tır. Gibiler, bunlar güzel kelimelerdir. Yahut ya bütün zikrullardır. Zikrullah, Allah'ı zikretmek. Bunlar da güzeldir. Bizim Sabahleyin yaptığımız şeyleri, Allah'tan zikretmemizin güzel şeyler. Ve sade olduğu yani. Başka, başka kelime koymaya geliyoruz zaten. Güzel kelimeler zikre, dünya tilaveti Kur'an'a da şamilir. Demek ki bu güzel kelimelerden sade bunlar değil. Kur'an'dan da bir şey okusanız, başka Allah'a ayetleri zikirler yapsanız, bunlar da güzel kelimeler arasındadır. Köşerikler, tuzak yapanlara derince. Onlar için çetin bir azam vardır. Kötülük daima kötülüğü çağırır, yemin, yemin çağırır. Onun içinde de e, kötülüklerden mümkün olduğu kadar kaçmak. Kötülük yiyeceği nedir? Kötülük kendine ve hatta başka sana vermek. Maddi manevi zarar vermek. Kötülük bu. Ama şekilleri, cinsleri vardır. O, o, o, o. Bunlar da orada. Onların, onların kurdukları tutağın bizzat kendisi mahvolur. Eğer bir insan, bir insan, insan başka insan tutuklarsa kurarsa şey, o en sonunda o tutağın kendini ne mahveder? 1-2-3 hani, çeşire, 2-3-3 yakalandı. O sonunda kendisini ne mahveder? Bitir. Allah sizi, <gülüyor> Yani, bir topraktan, e, babanız Adem Aleyhisselam'dan yarattı, bir topraktan sonra da bir menüden yarattı. Adem Aleyhisselam'ın nedeni züriye. Sonra da sizi çift çift yaptı. Yalnız burada çift çift yaptığı erkek kadın, erkek... Dişi manasında değil, öyle olamaymış, sınıf sınıf, boy boy, mesela kavim kavim, mesela Türk Türk kavmi Arap kavmi benzemez şeklinde karakter bakımından da Türk kavmi başka kavimlere benzemez, ben. başka kavimler başka, daha diğer başka kavimlere benzemez. Bu ne oldu gibi erkek bir dişi olmak üzere çift yarattı. İkisi zaten bir elmanın yarısı tek tek olmasın. Sonra da siriyatı onun ilmine dayanmadan hiçbir dişi gibi alamayacağı gibi doğuramazlar. Ömrü uzatılana çok ömrü verilmesi, kısaltılanın da ömründen esintilmesi de hariç olmamak üzere hepsi bir kitapta yazılı. Bu, bu kitap nedir? Allah'ın elminde ya Levhu Mahfuz'a. Levhu Mahfuz biliyorsunuz dünyanın dışında manevi bir defa Fakat bunu Allah'ın kendi ilminin içinde yazılı olan o diğerler de vardır. Yani levhu mahsul Allah'ın kendisindedir. bir de vardı? Ama nerede olsa olsun. İster Allah'ın kendinde olsun. isterse gökyüzünde bir yerde olsun. Kainatın esrarı o da yazılır. Ve Allah bir ömrü uzatmaz, kısaltmaz da, bak burada öyle diyor. Ömrü uzatılanın çok ömrü veren, kısa da ömründe eksiltilmesi de ayrış olmam üzere hepsi bu kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bunlar Allah'a göre kolaydır. Yani buna, Allah al için çok büyük şeyler diye de biraz de bir vereyim de birine vereyim de biraz daha hayatı olsun diye e, gayet-i e, şu ayete göre meyhudu. İki deniz suyun bir olmaz. Demek ki, el işareti de bundan. Doğrudur. denize giden tuzluk oranı çok güzel. Karadeniz'e giden tuzluk oranı. Daha Kuzey Denezi'ne giden hemen hemen tuzluk oranı sıra sıfır de daha da tuzsuzluğu. Şu su çok Su Susuzluğunuzu keser. Eşimi boğazdan kolay geçer. Şu su çok tuzludur, acıdır, boğazı yakar, kavurur. Bununla beraber siz her birinde taftez bir et yersiniz. Balık diyor. Tatlı su balıkları vardır. Tuzlu su balıkları vardır. <gülüyor> Göl balıkları, gö nehir su balığı tatlıdır. Kapalı gölün ayıçık. Dışarı akıntısı olan göller tatlı sudur. Ama dışarı akıntısı olmayan göller, birinkli göller, Tuz gölü, Van gölü diye Tuz sadece şimdi tuz değil. Mesela Soda da Bunun gibi. Bakın, Van gölüne çıkan ya da çıkan bir balık da geliyor. çıkan bir da geliyor. Diyeceğiniz, takacağınız bir zinet çıkarırsınız. E, e, Trabekal denizlerden ince çıkartılır, midelerden buna ince çıkarılır. Güneş denizlerinden çıkamıda tatlısuda video bile bilmem beni yani, olmaz herhalde. Midye mi dedi? Ha. Zannetmiyorum dedi. Midye ona çıkıyor midye. Şeyde midye. Çıkar, evet. öyle <gülüyor> Olur, Yani Allah'ın fazla ve teriminden nasıl bir aramanız ona şükretmeniz için her birinde gemilerin suları yereye gittiğini görürsün. Gemiler denize de deniz yeryere giderler. Tatlı sularda da suları yara yara, yani tatlı suyla. Ee, tuzlu su. arasında Allah bir fark yok. Aynı işi, o, o tatlısı da sana faydalı oluyor, acı su da sana faydalı oluyor. O, şu diyor Kur'an-ı Kerim'de ve hayatı da aslında öyle, o zaman Allah demektir birinci, ikinci keşiş arası. O Allah demektir. Kuranda o yapı geçtiğimiz kelimesi o, o, o Allah demektir. O geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içerisine koyar. Günler kısalır, uzar. Böylece geceyle gündüz birbirine karışır. Gece kısayken yavaş yavaş, bağrı geldiği zaman geceler uzamaya, geceler e, gündüzler uzamaya bu senore gündüzler gecenin içine girmeye başlıyor. Veyahatette yani son bağrı geldiği zaman geceler gündüzler içine, içine girmeye başlıyor. Yani bir denge Allah yarattıyor. Her gün saat deni değerine kadar müsret artış 15 saate kadar çıkar. Evet. Bu sene orucu kaç saat tutuyoruz? Dörtten e, siyaset bakın, sekiz dokuzda do do bakın saat tutuyoruz? Hmm. Ama e, kış kış orucu 5-6 saattir. Ha, saat sekiz sabah günün üstü var benim e işte e, işte akşam da, da güneş batar. Ha. Güneşi, ayı teshir etmiştir. Teshir et, ona tesir etmiştir. Yani güneşi, ayı da Allah buna göre, mesela ay e, yarım ay olur, tam ay olur, güneş bir dünyaya şu erik bakar, yani Dünyası, düdük dünyayı kulağından tutup 23,5 derece çevirmiştir. Müslümleri de meydana getiren, o gece gündüz farkında meydana getiren o dünyanın 23,5 derece etliğidir. Yani Allah insanlara bütün astronomik şeyleri vermiştir. Güneş, ayı tesir etmiştir. Her biri bir ayen bir müddet için akıp gidiyor. Güneş, ay, yıldızlar, belli bir süre kâinat içerisinde dönüp duruyorlar. İşte bunları yapan Allah'tır. Sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Mülk bütün kâinat ve insanlara dahil. Mülk, bütün hikaye. Onu bırakıp taptıklarınız putlar. Bu Put sadece haç değildir çünkü haç, haç puttur ama Filistiyanlara e, mahsut diyor. Mesela e, Nısırlar, Eküzü mesela, Hintlerin de mesela. Put, Allah'tan maçı olan mağbutlardır. Tanrı diyelim. Allah'a Tanrı denemek lazım. O kabul ama Tanrı daha başkadır. Allah. Bizim için mal Allah'tır. Rabbiniz bir gün onu bırakıp taptıklarınızı ise bu orman, onan okullardır. Taptıklarınızı isteyen bir orman çekirdeğinin zarına bile malik olamazlar. Bir hurma şimdi o astarlı hurma var ya onun şöyle bir kabuk vardır. O kabuğu makul ama unutmayacak lazım. Onun da ne kadar in, in, in, in, in, ince de bazen farklı bir meyve var onu yiyoruz. Yani onlar onu bile yapmaktan acizler ki o on, zaten onu yapan sensin ya o kutu yapan sensin put seni yaratmıyor, sen putu yarattıyorsun aslında. Yarattığın putu yaptığın putu da tapınıyorsun. Değil ee daha, daha aşağıdakiler söyleyecekler. Para da puttur, e, zengini de puttur. Yani e, Eğer onlara yani onlar dedi günahkarlara dua ederseniz işitmezler. Taş taş kayıp parça, tahta parça değil. duymaz. Çünkü cansız derler. Bir parça, faz, fazla parazan. Duysalar bile size cevap vermezler. Kıyamet gününde de onlar sizin müşrikliğinizi tanımayacaklardır. Şimdi küpül evliği için o putlar kendilerini kıyamete şafa edecekler. Taşın kaynağı sefer edilir mi? Her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah gibi sana hakikati hiçbir şey haber vermez. Allah, bize verebilecek, verebileceklerini, yani verebilecekleri şey, imkan değil, bize verebilecek seviyeyi ya fazlasını veremez, vermez zaten yanarız. O bilgiler karşı zaten aklımıza kaçırırız. Veremez. Şimdi, o zaman bize o bilgileri kim verecek? Allah'ım verecek, o kutu evet. Ey insanlar, siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Yani her şeyde Allah'a bağlı istedir, onları. Allah ise, o her şeyden müstahanidir. Her e, e, olmayacak şeylerde onda yoktur. Müsaade edelim. her hamd'e layıktır. ham hamd etmek, layıktır. Evet. Allah şükredilir, hamd edilir. Allah, Allah bize doğmadan evvel verdiği nimetleri şükretmek, verdikten sonra da verdiklerine hamd etmek lazımdır. Hamdi budur. İkisine bir hamdini denir. Eğer giderse sizi giderir, yani sizi yok eder Allah yeni bir hak hak getirir. Evet. Allah günahsız kul <gülüyor> da istemiyor. Abi günahsız da ne yapayım sana diyorum sen. Sen insansın, günah da işeceksin. <gülüyor> Ama öyle büyük kibir günahlar değil. Başka da hakkını alıp da onu caz yaparak bırakmak lazım. Evet. Günah, günah da işeceksin. Çünkü günah bizim de yapmamız lazım, lazım gelen bizim Rahmet hani ödedi. Çünkü de Allah'ın aşkına günahını gitmeyin. Küçük bir tabi günahla işleyin. de günahlar işteyin. Çünkü Peygamberinle şapad edecek. O zaman herkese gösterin günahlarını. Peygamber kimmiş şapad edecek? <gülüyor> Peygamber şapad edecek, kimse kalmaz. Biraz günah kıyapan da, efendim Peygamber de şapad etmek imkanı doğusun. De o da yani bir. Ritmeşref bir insandır ağabey. Bu, yepyeni bir hak getirir. Bu, Allah'a göre hiç de güç değildir. Yani bu inşa ve ifdam. Ee, i̇nşa yani bir hak getirmek, ifdam da günahsıza sepetlemek. Günah işleyen hiçbir bir nefis, başkasının günahını çekmez. Hem koyun kendi bacağına asılır. Kimse kimsenin günahı, e, ya sen bunu yap da ya, günah benim olsun. Böyle yam yok. Yükü günahı alır bir kişi, diğer birini onu taşımaya çağırırsa, o hızımı da olsa, kendisine ondan bir şey yükletilmesine kadar göstermez. Şimdi, o bir böyle yapılıyor, şu, şu, şu yük yükü, şu yükü Tamam da, bu yükü ben kaldıramazsam bunu bana, boşuna verme yapamam. Maddi yük yükse, altına Manevi yükse, hiç hiç yapamam. Herkes kendi için, kendi gösterir. Sen ancak Gâibâne Rabbinden korkmakta onları, namazı dosdoğru kılanları sakındıracaksın. Sen ancak namazını kıl. Kimseye bir şey söyleme. Namazı kılanları bu kötülüklerden, bu korkulardan kurtulacaksın, sakındıracaksın. Kim temizlenirse, sırf kendi faiditesini temizlenmiş olur. Nihayet varış kim günahlarından temizliliyse kendisi için temizlenir, başka sen ya benim beni ol, sen olsun senin senin, senin günah benim olsun diye bir şey yok yok eğer onu senin günah benim olsun diye bir yoldan çıkartırsan o hem günahkar olur hem senin günahkar olursun onu yoldan çıkarttın diye kabul O da yoldan çıkarsa belki varab. Akademi kabul ettiyse ne kadar olur? Ne kör ile gören yani yani ile mümin ne kör ile gören ne karanlıkla nur <gülüyor> şöyle ne kör ile gören Körün gönlünü görebilir misin? Ya da kör senden gönlünü görebilir, görebilir, görebilir misin? Görmez. Efendim, nur. Nur'da karanlığı görebilir misin? Karanlığı göremez. Karanlığı göremez. Ne görmez? Körlüğün körlüğünü görür mü? Aydınını görür mü? Görmez. Ne gölge, Niye gölge, ne sı sı sıcak bir olmaz. Buradaki üçüncü ayette manayı tamamıyor diyor ki gölendi görme bir olmaz diyor. Kalın kahyete bir olmaz ya yani, e, gölge ile sıcakta bir olmaz. Gölgesi serindir aydınlık umite sıcaktır dedim yani temin ki güneşin yakın seyrede, de dediğinde. Güneş'e bakan taraf 400 derece, 500 derece kavuluyor. Güneş arkada muz var. Çok acayip bir şey. Bir, şimdi yolda giderken bir binanın, şu sızalıkta bile Güneş'e giderken bir binanın gölgesinde ve ağacın gölgesine girdiğiniz zaman orası serindir. Yani hep tabiatta her şey farklı bir birbirine. Ve iki her şey birbirinden farklıdır. Hülasa. Birilerle ölüler bile olmaz. Şimdi burada biri bir mahluk ya yani canlı bir varlıkla ölü bir varlık tabii ki bir değildir madde bakımına. Mane bakımında ma ma ma böyle gönlü aydın bir insanla gönlü kara bir insan farklılır. Bir midirler? Bir değildirler. Daima işte de çoğun genişletmek yani, lazım manalarıyla. Bir tek sayede daima açısından bakmamak lazım. Geniş açısından bakmamak lazım. Ölüleri derler Şüphesiz ki Allah kimin bilirse ona hakikatlere diyor. O adam Aygın, köklü olmayan adam Sen kabirlerde olanlara da işittirecek değilsin ha. Kabirlere olan ölü ama bir de manen ölüler vardır. Onların da lafı anlatamazsın sen. Senin bilgilerin onların kalbini işlemez. Onların zaten bir de onların, biz onların sözünü mühür vurduk. Kulaklarını mühür vurduk, kalbini mühür vurduk. De hem var. Bir de cihayi adam aratamazsın. Akşama akşam konuş, aynı şeyi tekrarla sana. Artık lanet olsun, de bırakıp gidersin. En yakında olsa. Gelecek kendikeleri haber veren bir Peygamberden başkası değilsin sen. Allah bunu Hz. Peygamber sık sık söylüyor bak, fetheler oldu söyledi. Sen söyleyeceğin, sen ancak e, haber vericisin, e, sen ancak e, iyi kötü anlatıcısın. Sen kimsenin zorla onu anlatamazsın. O, anladığı kadar anlar. Anlatamazsın faysa. O için anlatamışım, hiç benim üzüldüm. Şüphesiz ki, biz seni rahmetimizin müdegisi, Azabımızın korkutucusu olarak seni iskidorayette gönderdik. Seni bu bu vazifelerle, bu bilgilerle gönderdiksen cennette müjdecisin, cehenneme korkutulsan, azapta korkutulsan, cennette müslümanlık edeceksin. Başka sen kimse müslüman yapacak, Diyesin. Sadece temyeeçesindir, temici sinir. Bütün peygamberimiz çok arzular. Hiçbir ümmet hariç olmamak üzere mutlaka içinde azaptan bir korku peygamber gelip geçmiştir. Allah her insana, insan dememli her topluğa bir peygamber göndermiştir. Peygamber sayısı sade 27 tane yani değil 104 bin diyen var, 200-26 bin diyen var. Bu kadar. Her insana Allah, Peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerin içinde korkutusunu, cehennemle korkutmuş, korkutmuşlardır, azapta ee, korkutmuşlardır. Ve cennette, rükâfı alttan müjdelemişlerdir. Ha! Bazı peygamberler, Allah'a şikayet etmişlerdir, yarattı. Bunlar... E, Sözlerle ilgili, yani, yani bunlar azap verdi herhalde. Hazreti Nuh böyle yapmıştır, Nuh, Nuh'u Hazreti işte, ne var peygamber? Nuh. Nuh. Kocaşehir'i batırmıştır. Taş yağmıştır, çukur açılmıştır ve Hazreti Nuh, Nuh bölüm, edem, bölüm demiş. Bunun gibi yani neler, neler, neler. Ama ta bizim peygamberimiz alemlere rahmet. Hiçbir zaman azap, Allah'tan azap bilmemiştir. Alemlere Ve işin enteresan tarafı Hz. Peygamber Mekke'de olduğu zaman Mekke şerhine hiçbir kötülük bilmemiştir. Hz. Peygamber ne zaman Mekke'den çıktı? Kırtlık başladı, kurallık başladı demek geliyor. O neyden o? O şey olmadı. Demek ki olduğu yere bir şey olmuyor dedecek mi? Olmuyor. Hani bir müminle seviyorsa, kalbinde tutuyorsa. O ne? Çocuk ya. İyi insanlar birileri peygamberle varis denetmiş. Peygamberin Veliler, peygamber peygamber vasiledir. Peygamber üst üst devci insanlar bunlar peygamber vasiledir. Onlar o on diye Allah'a dediler. çıkariketir. Şimdi eş ayırt etmek istemam ama şu diyor şey ona göre. İyi de kaydı